Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah İslam'da diyatın önemi. Ticaret insanla özel bir kurum, kuruluş, uygulama, insanlara özel. Eğer ticaret olmasaydı insanların hayvana farkı olmazdı. Ticaret Arapça'da Bey ve şira deniyor. Bey ve şira. Bey satış anlamına geliyor. Şira alış. Satana bayi deniyor. Bayi. İsmarisli kası ile. Alana da müşteri deniyor. Alışverişte ikisi karşılık lazım bunların. Alışı da satışı da de Bir olmasa olmuyor. O üretilmiş mal duruyor depoda, alıcı yok, alıcı var, sıraya gelmiş, mal yok, yine bu da olmuyor. Mutlaka bir denge gerekiyor bunda. Mekke halkı, İslam öncesi de bu işi iyi birilerdi, ticareti birilerdi Mekke halkı. Orada Kabe olduğu için Araplar cihali döneminde oraya gelirlerdi, Orada alışveriş kuvvetiydi Mekke-i Mükerreme'de. Medine halkı bu işte çok bilgisizdi Medine halkı. Medine menebberde bütün ticaret yahut elindeydi. Yahut ticaret. Beni kanun kavim vardı. bunda kuyumcu yapardı böyle. Beni nadirde ve de zahiri üzerinde yaparlardı. Medine halkı Araplar, zavallar Deve çabanlığı yaparlardı. Kurumalığı yetiştirirlerdi. Götürler Yahudilere. Artık Yahudi bunu ezerdi bunları. Onların tekenli ticaret. Elhamdülillah, Hicid olayı ile Müslümanlar Medine'ye gelince, Vakti Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in Vakti, ticaret ellerinde. Geziliyor Müslümanlar. Mekke'lerden tabi, gelenler olduğu Medine'nin muhacirler, İşi bilenler, bunlar. Bunlar işe rahatlar Yalnız bir şey vardı Medine-i Möverer'de, içme suyu kıttığı vardı. İçme suyu, tatlı suyu kıttığı vardı medine o dönemde. Bir kuyu vardı, bir Rumi adında kuyu vardı. O kuyunun suyu çok güzeldi, suyu boldu büyük kuyudu. Ama kuyu Yahudinin mülkündeydi, ona karışıyordu. Bu Yahudi de yoldan geçen yolcu susuz kalsa öleceğini bilirse ona bir damla su vermesi parasız. Oturdu kuyun başına. Bir arabı Hizmiç'ten alırdı. O zavallı Arap gence kuyun su çekildi kovayla. Deri kovalarla. Zincirli. Şeyler çevirerek böyle. Çevirdi. Bir kovasını ona bir hurma karşılığında. Bir hurma. 50 kova çekti mi, 50 hurma akşama kadar. O kadar. Bahtı Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Bedi'nin halkının içme suyu ihtiyacı var. Bir de tabi palı satıyor. Onun tek elinde, suda. Bül Aleyhisselam Hazretleri esnafına kim o alırsa ona Rab'in cehennetine bağdediyor. Hazreti Osman. Hemen işe atıldı. Yade gitti. Sadam mısın sen bana bu kuyuyu? Satma. Saat işte alayım ben bunu satma. Neden? Ben da, gelirim güzel var dedi. Niye satayım ben bunu böyle? Gelirim var. Niye satayım? Peki. O halde bu da gelirim var. O halde bunun yarısını satar mısın? Hiçbir Yarısı 150 bana. Bir gün kuyusun olsun, olsun. Bir gün benim olsun bir gün size otur başına gene aynı şeyden katılınca algı böyle bir gün bana ait olsun. Düşünün Yahudi hem eline toplu parayı geçecek hem de 150 hak hakkını yani günaşları kuyum böylece. Güzel mantık uydu böyle, kabul ediyor böyle. Yarısını Hazım'ın sattığı sattı ama Hazım'ın İslam'ın fendi onu yenildi. İnan tabi böyle ya. Bugün su benim hakkım. Su bedava. Kimse gitsin aslan böyle şey. Bedava olunca gitti oraya. İlk günü su aldılar. Böyle. Her şey için yavrucu gel oturup bu başına. Kimse gelmiyor hiç. Niye gelsinler? Her gün şey günü sıra sıra yine, yine halka suyunu alıyorlar. Yavrucu bir şey yapamıyor böylece. Haber gönder hazmanı. Ne olur? Bir satayım. İstem yeter bana bak. Yalvara yalvara küçük bir hatta sattı da. Demek ki Müslümanların her şeyde her şeyde elin olması gerekiyor. İşte bağımlı olmamak için bu da farz-i kifayet İslam'da. Yani her bilim dalında, her iş dalında Müslüman el atması farz-i olmuş oluyor. Şimdi e bakalım inşallah dünyada ilgili. Nisa 29'a ayet-i kerime Güle Mevlamız ya eyyühellezine amenu, Ey mü'mine iman edenler! Kuran'ın bazı ayet-i kerimeler nas diye başlıyor, ey nas diye başlıyor, insanlar diye başlıyor. Eğer bir imana davet varsa o zaman öyle geliyor. Bütün insanlar imana mükellef çünkü böyle. Ama uygulamaya gelince mü'minlere fazla oluyor, onlara fazla yemiyor. Gelam burada ey müminler. Buradaki yağda Arapçada tenbi harfi demek bunu uyarıyor ya. yani böyle. Ya. bir insan dalgın olur da karşılık önce uyarır Bak bir dakika dikkat eder, dikkat eder. Ondan sonra ölmüşün söyler. Genelde evlemizde bunu kullanıyor yağlı Kur'anları. Ya geliyor Kur'an-ı Kerim'de yani ey kullarım Dikkat edin, dinleyin. La tef envaleküm benlik te en bil batılı. La tefküle yemeğiniz. Envaleküm mallarınızı benim aranızda bil batılı. Batıl olarak malları da yemeğiniz. Aranızda batıl. Batıl haram olmuş oluyor. Geçersiz anlamına geliyor. Ne gibi iş şey yapada, Tefsir işte yapıyor, kırıba veya gazbiye vesir katıyor, fakat ilahır, faiz gibi diyor, gaz etmek, e, çalmak fakat gibi belirmedi. Bunlar batıl. İlla en tekine ticare, ancak ticaret olursa iyiiniz, ticaret. Bunun işi yok mu? Helal var, var tabi. Mesela miras var, helal vereceğim. Demek ki Fatıl olana yemeğiniz batılı yemeğiniz miras helal. Hatta mirasta karşı gelin kabulü de gerek kalmıyor. Mesela hibe farklı hibe. Bir hibe etin der ya da vasil eder. belki öldüğüm zaman almışken şükür bir şey veriniz der. Vasi etti ama eğer karşı kabul ederse bu geçerli oluyor etmesi geçir olmuyor. Hibe bu ne gibi? Hibe ediyor. Bunu sana ettim, kabul etmiyorum diye. Hibe geçir olmuyor böyle şey. Miras farklı böyle. Kişi öldüğü anda, öldüğü anda, ölmesi şart böyle. Komoda olsun, membakımda olsun, ümitsiz olsun, hasta hayatı ne olsun, mal onları yemiyor. Ona ettirin mal vereceğim. Ama taşı olmalı haram böyle Öldüğü anda, öldüğü anda, mal, varislere intikal ediyor böyle. Varislerin de kabulle bu bağlı değil ama onun hakkı olmuş oluyor. Diyor. Bunların dışında yani hibe, cekat, sadaka, biraz bunun dışında ancak ticaretiyle. Bunlar şart koşuyor böyle. An tera mümkün sizden karşı rıza ile Karşı rıza şartlayacaktır. Mesela komşusunun yanında dükkanı var. Ya da ev ve asası var. Almak istiyor burasını. Zorla diğerleri alacağım mı diyor. Alamıyor tabi. Ticarette ne satan karşılığına baskı yapabiliyor ne alıcı. Bunu zorlayabiliyor. Mutlaka iki tarafında rızası şart bunda. Demek ki ticaret olmasa ne olur mütelemler? İnsanların hayatı hayvansal yaşama döner. Hayvansal. Ne yapıyor hayvanlar? Birbirine saldırıyorlar, öldürürler, birbirine yerler. Her şey haberi verir. Eğer İslam'da ve insanlıkta ticaret, hayat ama karmış hayat orada böyle. Hercimeş oldu hayat böylece. İbim çalanlar, kasbetenler olurdu. Ticaret ne zaman başladı insanlıkta? Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin oğulları büyüme başlayınca, yani elle iş yatışınca onlara adam Aleyhisselam farklı görevler vardı. Neden? İnsanlar yazacak falkınası yarattığı işe. Yetenekte farklıdır. böyle. Mesela Habil, onun koyun sürüsü vardı Habil'in. Koyun sürüsü vardı. Onlara otlatıyor bakardı. Kabil de, bu da yekerdi. Yani tarımın ilk başlangıcıydı. O yekerdi. Tabi ili, kel usulü ama böylece. O yani zaman pulut yok diyor. Yani pulut yoktu o zamanlar böyle. Demir işlemiyor daha demir cevher zamanlar böyle. Böyle bir çubukla kaza da yeri açardı. Oraya buğday cenneten getiriyor adam. Onun dikkatleri buraya. İlker bir şekilde yapardı onları. Bir aradayken bir sorun yoktu. Tabii büyüdüler bunlar. Evlendiler. Adamın çocukları evlendiler. Hani yuva kurdular. Çoğu çocuklar oldu. Şimdi gerekti Birinde oldu, öbüründe yok. Onun koyunu var, sütü var. Böyle başka bir şey var. Bunda bu yok mutlaka bir karşılıklı bir anlaşma gerekiyor. Karşılığı gerekiyor. Bunun üzerine ilk olarak ticaret takas denen usta başladı. Takas. Mallı mübadele karşıma malı böyle bir şey. Ben sana bir koyun vereyim. Sen bana işte bir avuç arpa ver. Teman bir buğday ver. Bir avucu mesela. Av yakın yakını bana getir. Böyle ilk olarak ticaret böyle başladı. Takı usule Mal Mal mübadelesi para yok böylece. Şey. Sıvı Mevlam buyurdu, para işine altın, gümüş para birimi İslam'da altın, gümüş para birimi. Hala böyle böyle. Gerçi gümüş yana geç mi para birimi ama altın yine para birimi böylece. Yani bir devletin ne kadar parası basarsa bassın, hiç altına dayanıyor gene böylece. Altın, gümüş para birimi. Bununla başladı bundan sonra. Ticarette bir de dürüstlük gerekiyor şimdi ticarette. Tabi her şey gibi ticaret daha önemli. Peki buna bu amla. Bizim Melâkana bir örnek veriyor. Hz. Şuayb Aleyhisselam vardır. Şuayb Aleyhisselam Medin halkına peygamber gönderildi Şuayb. Medin halkına gönderildi. Medyen Hicaz ve Filistin arasında kızınız Kışneye bir olan bir memleketti Medyen. Şuayb Aleyhisselam'ın bir lakabı vardı, Hatibül Enbiya. Peygamberlerin Hatibi. Çok güzel konuşma sistemi var mı kendisinin böyle? karşı kendisi, sakin bir kendisi. Böyle olduğu halde, fakat karşılıklı tarafta da o kaybet olmayınca tabii başı olamadılar mı derler? Veren bize buyuruyor bunu, Hud 85'te. Velametim Şeyba. gönderdik onun kardeşleri kale. Şimdi her peygamberin ilk uyarısı bakın hep böyle, hep peygamberin böyle. <töksüzü> ya kome ya kome ibdullah'a ey kavim, ey halkım Allah kulluk ediniz Önce böyle. Önce Tevrit'e başla, Tevrit'e başlayacaksın. Allah'ın birliği Bu Buradaki birlik sayısal değil. Yani ikinin karşılığı değil. Buradaki birlik eşi dengi olmayan bir. Biz de bunu bazen kullanırız halk arasında. Ne deriz? Efendim işte benim doktora bir tane. İki değil, anı değil. Yani öyle bir doktor ki, onun bir doktora. var aramam bir tane. Yani o kadar güzel baş, eşik var. Buradaki de, de sayısal değil, Allah'ın ceneşi eşi eşiği dengi yok mühlamızın böyle. La şerikele onun ortağı yok. mülk, mülkiyet onun. Mülkiyet. Egemenlik, tasarruf. Devletim, kuvvet onun elinde. Böylece. Şu evrende, alemde bir atom başıboş olsa büyüce başı olsa denge bozulur gider. Yani öyle ki Mevla ki onun kudreti her şeyi görecek basir sıfatı var. Her şeyi bilecek her an böyle. Alim. Her şeyi duyacak. es -Semiya. Her şeyde gücü yetecek. Kadir. Kadir mutlaka. Mesela hücrelerimiz hücrelerimiz e başı baş olsa, denetim olmasa, biz tabii karışamıyoruz hücrelerimize ama. Kim karışacak peki bunlara? Kim yönetiyor hücreleri? E gıdayı alıyoruz tabii. Bir damaktadır var bize mesela. Onun takviyeti damaktadır. Gıda alıyoruz böyle şey. Onu alıp çiğnerken bütün bunun zevki ağzı çiğneme aslında bunun zevki. Bu aşta geçti mi artık bir şey benzemiyor. Tabi. Peki ne oluyor bunlar? Yani nasıl sindiriliyor bunlar? Nasıl sinirliyor bunlar böyle? Enzimler var. Salgılar bedende böyle şey. Bunu da beyin yönetiyor Yani Allah'ın kuvveti bir örnek olarak bunu şey yapıyorum. İnsan denen varlık. Allah'ın kuvvetine bakma. Beyin yapısı insan. Beyin yapısı. Bunu yaratan kim? Beyni yaratan kim? Şey Şimdi bir kimse mesela afşavlığına gidiyor yiyeceğini biliyor. Biliyerek evine gidiyor. Acıkmış. Beyin ne yapıyor? Bu yiyeceğini bildiği için ona göre enzim hazırlıyor beyin. Onun sinirimi kullanıştır. Mutlaka. Bir insan bir misal bir yere girsin. Gereken bir adam koku olur. Hamur şenme koku olur. Bunun kokuyor alır. Beyine bu sinyali verir. Beyin ne yapıyor? Hemen ona göre enzimi hazırlar. Ama sinirimler evvelce. Ne gerekiyor taburada? Eğer gıda karışık olursa birbirine zıt olursa ne oluyor? Ondan zolaşıyor, mühendis zolaşıyor böyle. Hepsinin başka başka enzimler. Benim Benden yetiştirmiyor bunlar mesela böyle. Sinir tamamlamıyor bu sefer tabi. Sinir sinirildi bedenden. Kana çekildi. Hücre oluyor. Ne olacak hücreler? Beden tasvim olacak. Dokulara, organikçecek bunlar böyle şey. Kim buna yöndendiriyor? Hatta hücreler. İki göz var insan da, tane göz var bende. Da ana kana yaradı ana kana yaradı eğer bu hücre baş başursa ne olur? Hücrenin bir kısmını mesela sağ bizi aşağı giderler, orada teşkerler, gider. Sol az giderler, bizim bir büyür, kulağım biri, biri büyür böylece, bebren bir büyür böylece, ayağım biri büyür, İşte karmaşık olur böylece. İşte Mevlamızın şu alemdeki tasarrufu, kudeti, kesir, emir denetimi Mevlamız'a görecek. Bütün mülk, ev devi mülk, devin mülk böyle. Mülk, o tam emrinde, denetiminde. Muamiden gayri ve yanlış Uşak size ondan ilah yoktur, buyuruyor. Her peygamber önce ümmetini iman davet ediyor, örnek vererek sonra o toplu, o kavim hangi günah işliyorsa onun altına başlıyorsa böylece. Şey. Mesela Ve Tutaim başkaydı. Her konu başlıyor böylece. şey. Şuna buyurdu. Vela Ve tenkusü yani Ve tenkusül mikyale vela mizane. Vela tenkusül mikyale. Mikyal, hacim ölçüsü, kile. Mizanda ağırlık ölçüsü, teraziye böyle. Eksik yapmaya bunlar böyle şey. Onların da neymiş bunların da e, günahları? Ölçü tartıda eksik bunlar, yapıyorlarmış bunlar. Yapıyorlarmış. biraz önce imana davet etti. Allah bunlara bildirirdi. Allah birdir. Onun şey ortada yoktur. Mülk onundur. Kulaha dönecek. Ondan sonra buna geçir böylece. Miksiyal'den mizanda eksik yapmayın buyurdu. İn yarakin bir hayrın ben seyredip bakayım çok iyi görüyorum işte böyle Yani Allah size celal vermiş, bereket vermiş. Beket ve Refat'a سنه vermiş böylece böyle. O yapmazsan dedi azabından haberi Azab şey bunlara. Azab gelecek diyordu. Şeyh-i Hazretleri ta bunlara çok nasihat etti, öğütler verdi, mucize gösterir çok, mucize gösterdi. Hatta şöyle derler, bir kaya varmış tepe. Taşlık mı bir şey yaramıyormuş böyle. Ne ağaçları da böyle de. Yaş ver dediler. Eğer sen bu kayaları toprakla çevir, ima dersen de böyle. Elini sürdü. taşla toprak oldu böyle. Hem kaldı. Hizmet Allah'a sebelecek. Ama imana gelmeyen yine gelemiyor muhtemelen. Gelemiyor Allah korusun. Böyle böyle. Gelemiyor böylece. Ve o azap geldi bunlara. Azap bunlara geldi. Nasıl azap geldi bunlara? Bir sayıha illa sayha Ses gürültü böylece. Şey. Cevr-i Aleyhisselam'ı bağırdı. Tabi ses ne yapar? Ses sarsını da yapar. Bomba patlasın, camları kırar. Sarsını da haber, o Ses yapar, de de defem de oldu böyle. Hepsi ölüp kaldı burada böylece. Şey. Şöyle bir Selam adım olsa da kayınpeder oluyordu. İkinizde o zaman da. Bunun kayınpederi. Şimdi demek ki Bunlar da tabi alış yapıyormuş bunlarda. Yani bunlar bunlarda. Ama kıyanet yapıyormuşlar bunlar. Şimdi gelin inşallah dürüst tüccarın büyük ödülüne ahirette. Yani dünyada yapılan burada kalmıyor. Mesela. Öbür alemden taşınıyor bunlar. Bütün mesele burada. Böyle. Burada ne yaparsak ama iyi ama kötü. Ne yaparsak öbür taşınıyor bunlar. taşınıyor bunlar. Böyle. Bu arşama adetleri alışınız sahibi Hakim'de et-tacirü sadukü emini et-tacirü tacir İsmi faildir tacir ticaret uğraşan. Çoğulu tüccar gelir. Tekili tacir, çoğu tüccar gelir. Arapça kelimede yani evvela. Es-sadukü sadık tacir, dostur tacir. El-emini gönü tacir. Elhal yani buna gönü kelsen Halkta bir güven vermiş, kendin doğru doğrudur, böyle bir tacir. Burada iki tane özelliğini iki tane sadık ve emin güvenli tacir. Ve <Sessizlik> annebiyin, devi peygamberle beraber. Ve sıddıkın ve şu anda buna beraber maşallahın var. Peygamber dışında şeydi beraber beraber. Doğru tacir. Çünkü toplumsal denge düzen ticarete bağlı muhtemelen yani ticarete bağlı. Ticaret durduğu anda hayat durur. Hayat durur muhtemelen. ticaret şarttır. Ayrıca Peygamber burada ümmetinde de buna teşvik etti. Sahabelerine böyle ticaret yapmaya. İslam'da Ruba, yoktur ruhbandır İslam'da. Yani genel şekilde mağaraya kapan da Efendim Allah zikret İslam'ın yasak pınarıdır. İslam, İslam ruhbanlığı cihattır. Cihat İslam ruhbanlığı. Her İslam ruhbanlığı teşvik etseydi sahabeler hep ruh olur sahabeler efendim. Örneğin bize peygamber ailesam peygamber, peygamber emer. Bir peygamber. Hem hatemülenbiya, son peygamber. En üstün peygamber. Aynı zamanda devlet başkanı yaptı, devlet başkanlığı, yani siyasete de atıldı. Devlet böyle şey. Savaşta ordu komutanı, savaş ordu komutanı var böyle. Davada hakim kadı oldu orada vardı Demek ki Müslüman her şeye karışması gerekiyor Müslümanların böyle. Yine sahabeler de, hadir bir siddi hazretleri. Mülayimdi. yumuşak şoke kendisi böyle. Öyle kişiydi halifeli, kabulin halife oldu böyle. Yani devlet başkanı, başkanı oldu. Demek ki Müslümanların her şeyi yapması gerekiyor. Yoksa İslam aşağılanır. Yani hakim öbürler olurlarsa, tabi Müslümanlar tabi bunu yaşadığımda ben mesela daha fazla bunları gördüm işinizde belki de. Mesela örnek olarak 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydım hatta. Rahmetli annem, okuyamış için Kur'an-ı Kerim. Ben okutmak için çok hevesli okutmak için beni. Ama yasak. Ben Okutamıyor kardeşim. Annem rahmetli. Ona gitti götürdü, korktu almaya. Gitti korktu almaya. böyle. O zaman yani devletin bütün siyasi güçleri bunu duruyor bir şey. En büyük suç, okuma, okutmak Kur'an-ı Kerim böyle. Bir kadıncağız vardı, yaşlı, veya da kalan biraz topal cibi bir, bir baştan komşuda okudum şu yukarını. Birkaç tane komşuda yukarı oturuyormuş böyle. Uzak biraz böyle. Annemi oraya götürdü. Okudunmuşsun. Çok da anne yalvardı kendisine. Ne o Allah aşkına hocam dedi böyle. Bak oğlum hiç kalmasın. Çok da yalvardı ona. Şunu şey Hatırlayam hatta Abla dedi annem. Abla dedi. Okutayım ama dedi. Şunun küçük dedi böyle. Giderken giderken dedi, e, bunu görürler, arkasından takip ederler, basın yaparlar dedi bana. Annem çok yalvardı, kıramadı bunu. Aldı beni, e, uzak biraz daha buraya, kendi gitme başladım oraya, eli bağ cüzü. bir gün sıra bana işleyen geldi okumaya, rahlleri vardı. Rebüleçlerinden büyük. En küçük işlem benim. Tam sıra bende, de Rabbiye'si okuyorum. Şunu okuyorum. Oh. Rab yedir. Rabbi, yesir, vela, tuasir. O yüzden bunu komşulara kalmaya geldi. Hoca onun polislere basıyor. Muhtemelen böyle. Hocanın korkar. polislere basıyorlar derken böyle. polisler kapıyı kırdılar. Canına gidiyor. İçeri gittiler muhtemelen böyle. Ben tabi ağlam başladığında korktum bu arada. Beni götürmedi küçük derden böyle. Hoca aldılar. Ne kadar kuraması da su aritlerini yakalar süren kolda kara götürler muhtemelen Böylece. Bu işin yani Müslümanların her yerde egemen olması gerekiyor. Bunun için para da gerekiyor ama para gibi materyaller. Tebu Savaşı en güçlü ordu buydu böyle. Yani zorlu ordu. Usütül Cehlini buna böyle en zorlu ordu Tebu Savaşıydı. Uzak mesafe, yazın en sıcak günlerinde buraya gidecek. E, Muacının çoğun devesti yok. Dolayıcı yok. Sonra silah lazım. Evet kılıç ama bir kılıç yetmiyor savaşta ki kılıç kırılıyor. Şimdi kılıç size geliyor, çarpıyor, kılıç kırılıyor. Karşı kalkan tutuyor, kılıç kırılıyor. Mutlaka 3-5-10 tane kılıç da gerekiyor. Ok çok gerekiyor. Kalkan gerekiyor. Zırta gerekiyor şuna, Yine gerekiyor, yiyecek de gerekiyor. Bu neye bağlı bunlar? Para. Para, para, para. Peygamber Hazretleri hutbeye çıktı. Esra'bına bunu açıkladı. Esra'bın tebua bileceğiz. Mesela uzak herkes eline gelin yardım etsin. Gel belki böyle. <gülüyor> Hazır Osman. Bin tane deve bakarız. Bin tane deve, deve, bin tane deve etti böyle şey. Yiyecek verdi. Bir de 10 bin dinar dirhem, gümüş para bele, tabloya getirdi. Peygamber yaptı bunları bele. Yarısı yallah bunu da harcayabilecek. 10 bin dinar tabloyu tabloya getirdi, gümüş para yaptı önüne belge. En en aşklarımız Peygamber. Allah'ım, Osman razıyım. Ona sevaz olmuyorum tabi bir şey. Hem ki parasız 10 milyon savaşta 10 parasız parası muhtemel. Mutlaka para da lazım belge. Ancak eğer para hela olursa kişi bunu verebilir. Olması da Bu da var efendim. Yani eğer kazan gayrim meşruysa haramysa kişi bunu veremez. Nasip olmaz. Ver buna efendim. Buyurarsa ama peygam buyuruyor. Yine hadisleri bakıyorum. Et taciri saduku. Sadık tacir. Tüccar. Taht-ı zil arşi yevmel kıyameti. Kıyamet gününde arşin göbekli ocaklar. Tüccarın sadık olan doğru olanları. Dürüst olanları kardeşim. Yine bu arşi alış içerisinde et cebanı mahrumun. et tac cebanı. Korkak tüccar. mahrumu mahrumdur. Korkak, ürkek. Evhamlı, Ürkü Şafi'ye şey böyle atlamıyor. Bak peygamber şey ya. mahrum Ve tacir cesuru merzukun. Cesur da nedir? Merzuk hırsı kanayı vereceğim. O veriyor vereceğim böyle. Bir evliya sormuşlar. even demişler fazla mı acaba insana zarar verir mi? Fazla mı insana zarar verir mi demişler böylece. Demiş kimine zarar verir, kimine zarar vermez. Kime zarar verir peki? Demiş kavrun. Müsaade ümmeti kavruna. Ona zarar verdi mal. E bizim ümmeti var mı? Kim sahabeden var. Kim salebe var. Ona zarar verdi salebe. Eşinin kuşuydu. O kadar şeydi böyle. Ona zarar verdi böyle. Şöyle buyuruyor. Peki kime zarar vermez? Mal diye gemiye benzer. Gemiye benzer diyor. Gemi ne kadar büyüse büyüsün ama delik olmasın, çürüke olmasın önemli. Eğer geminin bir delik çürüği oldu mu, hemen geminin su alır, batar gider. Böyle, Ama gemi sağlamsa diyor, ne kadar büyük olsa o kadar daha iyi. Dalgada boğuştur, batmaz. onu aşağı gider böyle buyuruyor. Bir inşallah Nur Suresi'nden ayat 37'de. Yine tabi ticarete ilgili. Mevla bizlere bizleri. Ricalün. Rical. Rical her iki adamla böyle. o her yani öyle adam ki adam ki adam anlamına geliyor burada. Ricalün. Temin. Böyle böyle. Adam ki adamlar. Bunları ticaret ilah etmiyor. Ben anzık rülla. La tülhihim ticaret ve la ben Tülhi, oyalamak, meşgul etme, alı koyma bunları. Bunları yani bu insan adamları adamları, ticaret ve bey. Ticaret alışta burada kullanılıyor, bey de satışta kullanıyor burada. Alın satayken bunları meşgul etme belir. Neden? Anzık Allah'ın zikrinde. Demek ki tüccarının özelliği bu olması gerekiyor Allah o Alırken de, satarken de, uğraşırken de Allah'ın zikrini unutmaması gerekiyor. Allah temelimizi hatırlaması gerekiyor. Zikir, bunun fiili zekeredir. Hatırladı. anlamına geliyor zâkir hatırlayan anlamına gelir. Bu hatırlama dille olur. Kıl Allah, Allah tecalü kemete getirir. Hatırlama böyle. Bir de beyinsel olur, beyinsel. Allah unutmaz. Bu daha önemli. Böylece. Yani şu haramdır, bu günahdır, bu bu şerdir, hayırdır. Allah'a hatırlama. Dille zekir müstehaptır bir zikir böylece. Bir bir diğeri farz ama. Bir farz mı? Farzdır. Kişine bir tüccar, iş adamı iş esnasında Allah'a mevzu unutmaması gerekiyor Mevlamız. Onun kullarıyız. böyle. Büyük onun. O muhtemelen aslında böyle. Bizi emanet aslında böylece. Ve yıkamın salati bir de namaz kılması engel olmaması için gerekiyor. Namaz kımı engel olması gerekiyor. Namaza da. Bir tane zekatı zekatı vermesi gerekiyor. Bunda da bir oyun yapması gerekiyor. Şimdi üçüne gelelim bunların. Açalım bu inşallah. Bir zikir. Dille zikir yalnız dille kalırsa eğer gönle inmezse Gönül peyatı durunlamıyor bununla. Yani da artı eksi uçları gibi. Tek telde lamba yanmaktı. Makine çalışmaz böylece. Yani. Artı eksi işte, birleşti mi dur olur. Aydınlık olur. Altıra makine çalışır böylece. Yani. Artı eksi. Işte. Bu nedir? Dil ve gönül diyeyim ben. Dil ve gönül. Yani kişi Allah Teala zikrederken onda anda gönül de orada olması gerekiyor. Öyle insanların Allah'ın tesbihini Allah Allah çok şeker böylece. Ama gözü başka yerde, kulağı başka yerde, gönü başka yerde. Bu tabi boşa gitmez. Gitmez ama. Fakat kişi bundan gereken faydayı sağlayamaz arkadaşlar. Bir de gönülle beraber. Allah derken Celle Cale'ye Cale, bilmeli ki Allah Rabbi alemiye bak. Alemi yaratan, yöneten, yönlendiren böyle. Egemenlik bir alemlere verecek. Allah bizim böyle yani kulun titremeli aslında onlara böyle şey. De. Sonra Mevlamızın tabii emirleri vardı Mevlamızın. Hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor bunları da böyle. İş yaparken de böyle. Her şeyinde böyle. Kaşırmak gerekli bunları. Ve namaz. Namaz. İkamiz namaz. yedir namaz? Namaz dengeyi sağlıyor. Ruh nefis dengesi var insanın. Ruh nefis dengesi vardı eğer namaz olmasın, tek işleri kurtaramazsın. Denge hemen bozulur böyle. Nefis ağırlık basın, nefis böyle. Nedir nefis? İşte öfke, şehvet, olur, benlik, ihtirasla, kibirler, şunlar bunlar böylece. Dünya sevgileri böyle, dünya rahatlığı. Hayvan sayı böyle, yaş yeme böyle, yaşamayan böylece. Nefis bunu ister böylece. Hemen denge bozulur. Ne gerekiyor? Ruhun da gıda alması gerekiyor. Ruhun gıda alması gerekiyor. Dengeyi sağlamak için. Ne kadar gıda alması gerekiyor? En aşağı günde beş vakit namaz. Daha aşağı olmuyor. Denge pozisyonu. Mesela bir hasta. Tansiyon yüksek. Şekeri yüksek. Doktora gidiyor tabi. Bu ne biliyorlar? Tansiyon dengelemesi için bir haf veriyor. Dengelemesi için öyle. Belli saatlerde işte. Ağa çıkan top karanına, şu içtesi bunlar içtesi böylece. E bunları az olsa dozunu yani tansiyon düşmez. Dengelemem. Yani dengesi almak için mutlaka onu uygulama gerekiyor böylece. Beş vakit namaza şart mıdır beş vakit namazda. Hatta aslında 50 vakit de bu miraçta. 50 vakit de. 24 saat 50 vakit vardır. Yani insanı böyle etkileyen ruhunu 50 vakit vardır böyle şey. 5 vakit temel vakitler de böyle. Ağır vakitler de şey. Bu işin namaz vakitleri bu ayırlamış namaz vakitleri de şey. Yani din insanın namaz vakitleri kılsın farklı vakitlerdir. Farklı efendim şey. Tam Tamam oyalanıyor. İşte işi var, gücü var ya da yokundur, isfadir bir anda vakitleri kılırım der. Tam haram olmuyor. Olmuyor ama fakat Vafta e kılmanın tadına da bulamaz onlar temeller. Bulamaz böylece. Vaftende, o yörede rularize etki yapıyor bunlar embeleci. Yani gecenin her şeyin etkisi vardır. Mesela hayvanlarda bile. Abim hamam böceği vardır mesela. Karanlıkta hareketlidir, canlıdır böyle. Asiti diyor yani böyle, karanlıkta böylece. Işık altında durur böyle. Hemen evet. sonra böylece bak. Yani ışık, karanlık zaman sır etkili insanları bunlara böyle namazı bir de vaktinde kılmak böyle he Allah katında daha sevap Allah katında insanlar günümüzde daha fazla cev kalıyor böyle namaz dengeyi sağlıyor işte kutsa dengeyi sağlıyor namaz böyle şey ben namaz kılmam da ama başka bir şey yaparım namazla kıyaslanmaz ki başka bir şeyler namazla kıyaslanmaz ki başka bir şeyler ne var namazla? Mesela bir gün namazda tam 40 rekat var. 40 rekat bakın, 40 rekat var bir namazda, bir gün namazda. 40 recat civale. 40 tane fatiye var bunda, 40 tane besmele var. Evet tabi daha sayı düşüyor. Zam süresi var, 40 hükü var. Bir de secde iki katlı ya. 80 secdede var bunda. 80 secde var senin secden. Şüd i̇şte Aleyhine bir secde yapıldı lanetle bakmadan Yani bir günah, bir işi farz ne kadar bina varsa ona göre orantılı sevabı da var. Mesela böyle şey böyle. Sevap böyle şey. 80 secde var. Sonra namazda insanların meden sağlık durumu namaz Yani sevap dışında her insanın yani müslüman olmaya böyle namaz kısa lazım. Bedensel sağlık için böyle. Hayat durmanın özelliği başka mesela. Yani tek nokta dikiliyor özel böylece. Şey. Toparlanma, o dansı gidiyor. Biraz da insan bilinçli olursa, kişi yaptırın ve bilinci olursa ne oluyor? Allah huzurunda Allah huzurunda, Allah beni görüyor biliyor diye utanma, hayat sıkılma, böyle sağsa bakınamama böyle. böyle. Toparlanma kendisine böylece. Sonra rüku, rüku mesela yani omurga kemiğine bu ihtiyacı var böyle. Bu harekete bakın böyle. Sonra bel aşağı kaslar. Mesela bir kadın genç yaşında namaz kılmaya başladığında kızla başlasın. Doğumu kolay olur mu böyle. Doğum daha kolay böyle. Kaslar gevşiyor buna Rüküye varınca böyle kaslar böyle. Eklerinde prostat genişler rahatlar böyle arkadaşlar. Yani daha çok keşire ondan böylece yani bir rükû mu teferruatla. Rükû vereceğim hele secde secde Mustafa Hele secde böyle hele günümüzde, günümüzde genelde işini oturarak ver işlerimiz oturarak yapılan böyle ayaktayız oturuyoruz böylece şimdi bir meyve suyu bile kabına dururken ne oldu? Altın posta çöküyor. değil mi? Onun bir terhşeme etkisi verir. Denge böyle. sağlamışa böylece. Secde bunu yapıyor şimdi yapıyor böyle. Beyinle kan gidiyor kan mutev. Eline kan gidiveriş. Secde olunca Su ben kan diyor. Gidiyor ama eğer secde sünnüğü yapılmazsa kişi bu hale böyle sağlayamayabilir. Şey. Eğer acerese hemen sehiv kalkarsa yani daha kan ve tam hücre gitmeden geri dönüyor tekrar. bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Tatil erkan gerekiyor, erkan böyle. Yani seviye giderken gayet böyle. Allahu ekber. Allah elhamdadı. Şey kapanır. Kıvartan sonra Üstü yanı açsa ama yavaş yavaş kalkı yavaş yavaş Ki kan tam beyin hücreye girsin böyle. Ve beksiz bundan yavaş. Yavaş kalkılır. Kızı olsun hem kalbi yorar. Tabii. Hem kalbi yorar, hem kan böyle alt üstü böyle. İşte yaramaz kan böyle. Yani secde böyle insan kalacak ve kalkacak böyle. Oturacak. Bakın, tek secde yaramıyor böyle. Yetmiyor insana böyle. İki secde gerekiyor böyle. Tek secde giriyor, kalkılıyor. şimdi bir kimse genç yaşında namaza başlasa, namazına bilinçli yapsa namazını da, yani secdesini böyle ağır yaparsa, bu kişinin hafızası kuvvetli kadar yaşlanınca da, yani buna mı olmaz mı? Hafıza kuvvetli oluyor böylece. Çünkü sürekli beyin hücreleri besleniyor bunlar, kanla bile. Bir de Yani namazın, her baktığım, namaza baktığımız zamanlar, namaz öyle farklı ibadet vardır namaz, mali sofra namazı. Maliyeti sofra. İşte Melihap yürüyor, o kimseleri, o işleri, güçleri, alışverişleri namaz engel olmaz. Ve ithal zekâ. zekâ vermeye de. Zekâta mali ibadet. Namaz bedensel. Bedensel, yani Kul tamamiyle bedeniyle varlıyorlar. Allah zamanı dikiliyor. Esmin ikinizin müddet. Tamam böyle. At ikiniz secde. Mal'da zekat. yıla bir defa. Yüzde iki buçuk. Yüzde iki buçuk böyle. Yani yüz buçuk kula kalıyor gene böyle. Yüzde iki buçuk mevdem bana verdiği mevdem böylece. Veriyor ama. Ebarat ama Allah veriyor bu böyle. Yine mahşerde yine kula döngülüyor bu. Ende Katina'a geliyor, Kula geliyor, tekrar geliyor işte. Bir gün İbrahim Veli Hamzat kendisi, yani padşayken saltanat terk etti. Allah işi gelip Allah belir. yandı. Yönetemcik, yönetemiyoruz onları. Profeşör işte efendim bir soru gelemişim buradan hocam. Benim aklıma geldi de. Peki peygamber nasıl yönetti der diyor. Yani, Peygambermiş nasıl yönetti? Hani bir evli olan Allah şey gelince bıraktı kocayla yapamadı. Yönetemiyor bunu kardeşim. Ya yani, peygamberimiz Allah'ın nasıl yönetti? Hani Şem'i Tebrizi bu Mevlana'ya sormuş bunu. Evlendi sormuş bunu. demiş ki Şem'in Mevlana'ya ya Celalettin demiş. Ya Celalettin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam buyurmuş ki, buyurmuş ki Rabbim seni bilemedim hakkıyla. Hakkıyla seni bilemedim Allah'ım. Buna karşın diyor o peygamber ümmeti Hazreti Hazreti Bishlam ediyor. Allah'ın seni bildim artık. Harika yani Öyle hal geliyor. Marifetullah hadi böyle. Marifet geliyor, perdire, kalkıyor, kalkıyor. Arap Türkiye, Allah bildim artık seni diyor. Nasıl olur diye böyle. Bir peygamber, Hatembiya, Allah'ım seni hakkıyla bilemedim. Diyor. Bir evliya, artık bildim diyor. Şöyle yapıyor ya. Resulü diyor, gönlü, ufku ağaçtan geniş. Ağaçtan geniş böyle. Her an, her saniye, makam oluyor, derece aldı her an üsteli yapıyor manevi olarak her an yükseliyor, yükseliyor yükseliyor ama ne kadar gelse gelsin o okyunuz gibi olan aşk gibi olan diye göğüsli gönlü onu alıyor yetmiyor da buna yetmiyor doymuyor da bunlara bir ama beyaz bir önce gönül gönlün dar diyor bak peygamber gene göre gönlün dolunca diyor yetti bir anda gelsin iş yıldırı bir ediyor bunu kaldıramam bir şey bana bu Hazretleri de alışveriş yapamadı. Aşk böylece. Bizi altına bıraktı. Tabi zaman geldi. Bir evli oldu ama kendisi. Evli oldu kendisi. Bir gün bir köye uğramış. Namazı camide kılmış cemaatle beraber. Çıkmış cemaat, cami önüne yazı, Oturulmuş caminin bahçesinde. Bu da oturuyor oraya. Bir fakir geliyor. Yani halkın bildiği fakirmiş, Gerçek fakir mi? Yoksulmuş. Kolak istemez kolak kolay. Geliyor cemaat durun biliyorsunuz. Yani şu alıyorlar aş çirkinide Ekmek de alıyorlar. Şey endillah. Allah bir şey verirse bana verin Biri çıkar bir şey veriyor. Ama babama dua et. Biri veriyor anneme dua et ama şu bana dua et ama işin şöyle olsun. Hadi İbrahim'ineciğinde bir direngi gün parası depeme benice. De. O da veriyor. Şey yavaş yavaşlayıp veriyor. Ya. Şey diyor. Allah sen razı olsun bana bak. Allah sen razı olsun. Allah sen şenetini versin. Allah sen daha yücretsizse Mevlam. Hep bunu dua ediyor. Cemaatten şaşıyorlar. İbrahim ne yapıyorsun sen? O sana dua versin bak. Sana verdin ya. Verdi ya verdi ya. Eğer buraya gelmeseydi diyor. Yeni para cennel kalacak dedi. Diyor. Ölsem buna kalacak verdi ya. Ama posta diyor. o posta diyor. diyor. Mani, posta diyor bak. Aldı bunu diyor. İbrahim bunu götür bunu böyle diyor. Onuş ama ben duyetme gerekibili bena. Tabii vermek de değil, muhteremler. Bir bakka var mı? bakka varmış. Çok bir bakka. Yani bir şehrin böyle merkezde iş, işi iyi güzelmiş. Müslüman da kendisi, Müslüman ama e, dengesi bozukmuş ya. Ruh, nefis dengesi böyle. E, nefis arabasın şema. Eri yani Müslümanmış. Ramazan geliyor, zekatını esaplıyor. Esas alçaltıyor. Tabii onun altın para. Bunu ayırıyor bunları para. Ayırıyor bunları şimdi. Ayırıyor ama koyuyor şöyle bir gün altın oluyor. Bakıyor, bakıyor. Nasıl bunu verememişim buna? Ben bunu kazandım. Ben çalışıyorum, kazandım bunları. Bütün şey bana. O zaman pirinç tabii çoğu da giriyor. Açıkta pirinçler. Bu pirinç olan işte şimdi bunu gömüyor altına. oluyor. İşte koyuyor bunları bana. Pirinç azam kapıyor. Tanı tamam, fakir iş Gel bakayım burada. Arkadaş diyor Emircik adam burada diyor. Emircik adam burada diyor. İst abine götür, istendiği çoksa diyor, Bana, sat, diyor. Sen bunu sat sen onu diyor. Mesela parası vereyim diyor. Bakıyor fakir bir çal koyar. Birinci ne yaptı onu böyle? E Satayım size bunu ver diyor. Satıyor. <gülüyor> Tabii kendi kandırıyor sende böyle. Kendi kandırıyor. Yine bir cimli varmış. Aşırı bekildiğim yani, cimli böyle. Zenginmiş ama bazı zenginler göl gibi olur böyle. Akarsu geri ona, hiçbir bir şey böyle. Orada kalır verir Akarsu olmuyor, akarsız böyle. Geri gitmeli böyle. Olması gerekiyor. Bu da göl gibimüş bu. Kapalı göl gibiymiş böylece. Aşırı cimim jimlamı. Zenginmiş ama böylece. Cegbinde bir avuç altın para, altın lira. Altına bilmiş geceymiş sabah erkenden böyle. Bidarken bakıyor, bir Yanık sesi kokusu geliyor, yanma kokusu geliyor. Kendisi de koku geliyor böyle. O da yönele bakıyor. Bir köye gidiyor bak gerçekten bir ev yanmış. Aşağı olarak da ev yanmış. Ama cana bir şey olmamış. Ev sahibi, hanımı, çocukları çıkmışlar çıkmışlar. Evden bir işi alamamışlar ama. Alamamışlar Oturmuşlar bir kenara şimdi Alışıyorlar Al Eyvah evimiz gitti. Çok da fakirmişler bunlar eline bir şey gelmiyor, alışmışlar. Alt üzerinde bakıyor bakıyor. Ey nefsim diyor. Bunu yani, etmek lazım bunlara. Yani. Evi yanmış, eşyalamamış diyor. Bu da çocuk alışıyorlar diyor. Ben de cebim para dolu. evim para dolu. Yani, yani, Evin de gerekiyor bunlara. Yani. Şimdi eli cebime götürmek istiyor. eli gitmeyeceği alışmamış. Gitmeyeli cebine verdi. Yani. Orada or, şey gitmeye gitmeyince bırak gireyim, gireyim Aklında bir haline gidiyor. Bu kadar, bu kadar vicdanı bunu zorluyor, vicdanı. Ne yani, oldu? İnsansın baksana buna. Aç insanlar var. Aç insanlar verir işte diyor. Senin cehennin para dolu. Demin vermişlerden. Vicdanı bunu zorluyor. Üç sefer geliyor, gidiyor. Her hem üşürse iniyor altından. Bakıyor, bir genç arıyor. Gel bakın yavrum buraya diyor. Ne var amca? Elin sol cemelinde oradan aldığın için paralı bakmadan dedi. Bundan haber diyor. Şöyle bakıyor, amca elinde bir şey var? Yok yardım. Elim bir şey komutu, elimi veremiyorum ben diyor. Bunlar seni bakamıyorum, bunlar böyle diyor. Bu da cömerti örnek veriyor yani mesela, cömerti örnek veriymişti Allah. Birisi atarmış, Ebu Cafer-i en bir zat böyle. Bu da bir durumu kendisinin. Zaten bir gün gidiyor gezmeye. Gezerken bakıyor, çölye bir hurmalık, kurma bahçeliği. Oturuyor, kenarı atını çekiyor, oturuyor bir ağacın gölgesine. Şurma bakıyor, bir tekici devamlı çalışıyor. Yani şekilde köleye benzeyen bir kişi, hep çalışıyor benzer. İşte Kur'an bu diyor, neyiz? toprağı bir şey yapıyorum böyle. Ne yapıyorsa zamana göre. Biraz sonra bir çocuk geliyor bana yiyecek getiriyor. Bir bez içerisinde. Bir ekmek ama katı yok böyle. Tek bir parça ekmek. Buna getiriyor. Veriyor buna. Köy aşağı şimdi. Yalnız su alıyor. torbi açıyor. ekme yiyecek. Domun koparıyor. Abim benim bir köpek ilişim buraya kebel sağdan yalvarıyor hazireyle yalvarıyor köpeğe buna vereceğim açmış köpek tabii çölde nasıl onu gelmişti böyle be köpeğime yalvarıyorsun ki ayşafiye bazı atam lokma ya köpeğe atıyor böyle şey ilk köpek koş ama hemen gidiyor köpek böylece doymuyor tabii gene istiyor gene istiyor hepsi öyle köpek ona böyle hepsi köpeğe veriyor köpek giriyor biraz su içiyor ha dinleniyor işe başlıyor Hazır Ebû Cafer'im bu da çok tabi bizim çekiyor bu şunu bu. Kül oldu belli. Bir de üsten bir kuru paşa yufkası işte bir şey getirmişler. Bunu da verdi. Yanına gidiyor. Yavrum sen buradan ne işsin? Ben senin kölesiyim. Amca, bura çalışırım böyle. Peki sen ne zaman yemek yedin dedi amca diyor. Dün bu saat yemiştim diyor. Dün bu saat yemiştim, yemiştim diyor. Peki dün bu saati yedin, karın aç mıydı? Tabii aç diyor amca. Pastaneye bir şey ekmek ya, kilo diyor. Efendimin çocuğu böyle diyor. Yani her zaman bu saatte ekmek getiriyor E sen dün bu saati yemiş diyor, aç. ve çalışıyorsun da. Niye ekmek köpeğe verdin? Amca diyor, o hayvan açken diyor, geçmedi boğazına böyle diye İnsanım diyor, sabredebilirim diyor, ama hayvan tabi bilemez sabretmesini böyle diyor. Şimdi bir kendine bir Kendine bakıyor. Allah Allah. Yeniden çevremde yani isim var bir cömert ilaçlı dedim. isim var çevremde beraber diyor. Ağaç köye bak diyor. Emri yapamam böyle diyor. Yine karım kanım aç oldu. Aç oldu kanım yapamam böyle diyor. Yavrum senin sahibin kim diyor. Filan köyde filan kimse. Peki yavrum diyor. Atıra biniyor oraya gidiyor böyle. Tamna kişiymiş. Oraya gidiyor. Hep sahibinin tarafını karşılıyor bunu. Oturuyor ikram verdi ikincisine. Diyor ki ev sahibine filan yeri hurmalası senin mi? Benim. Huru köle senin Benim. O köleyi bana satar mısın? Satarım ama benim köleimin neyi var neyi, neyi onun dışını beğendim ben diye. Yani her taraf köle pazarında köle dolu. bunun bir farklı özelliği yok kölemin. Hiç size bunun için bir paraket gelin acaba merak ettim bunu diye. Ben satarım ben diye. Anlatı durumu böyle. böyle Onu bakın gördün diyor. E bunu satarsan diyor, ben azal edeceğim diyor, yürü bırakacağım ben diyor. Kurtacağım böyle diyor. İlk zaman sahibi umarım bana müsaade ediyor, o işi ben yapayım böyle diyor. O işi yapayım diyor. Peki o zaman dedi, bir cam daha var diyor. Hurmalama satarım, hurmalama satarım hurmalama satarım, hurmalama satarım hurmalama satarması bana diyor. Onda ona ihbet edeceğim ben diyor. Hurmalama satıyor bunu. Köle çöğürüyor, köle çağırtıyor. Tabii köle korkuyor şimdi de. Yani çağırınca acaba bir suçun var. Bu araba çağıracak mı? Dövecek mi hatta? Gelir eve iki büyük mühendirecek. Ya otur bakalım. Artık köle dişte mühendirecek. Yani kişi cömerttik. Köleyi sultan yapıyor. Sultan da köle yapamadılar bu şekilde mühendirecek. Ve <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> öbür alemden bakalım. O pencereden bakalım hayata. Dönüş bir de böyle. Yani burdan baktığımız zaman tam geçerek kavrayamayız gene. Yani dünyada olduğumuz sürece ruhumuz, gönlümüz, aklımız tefekkür diye onun sürece tam dini kavrayamayız böyle. Bir de öbür alemden bakalım. Öldük. Bir kimse öldü. Öldüğü anda ne oluyor? yolda ölsün, Hasan da ölsün. Öldüğü anda malı sıfır. Hiçbir şey yapıyorlar. Sıfır. Kefen de alıyorlar başkaları böyle kefen böyle. Hatta ölen kişi cehennetine karışamıyor da. Karışamıyor böyle. Öldüğü anda her şey sıfır ölecek. Öyle buyuruyorlar buyuruyorlar ki evliler. En zor da ölen kişiye diyorlar, tabut evine getirilir ondan kaldıracak. Tabii ölen kişi her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Ruh ölmüyor şimdi böyle. Yani ölüm bedensel hayatın gitmiş böyle şey. Bir insan feç olur. Ruh ağza çalışmaması böylece. Şey. Beden bütün organların feç olduğu adamına geliyor böylece. Şey. Yani beyni durur, her şey durur ama ruh ölümsüz ruh böyle. Zaten huzur buna ruhtur. Yani ruhsal huzur ruhsal zevk. Hepsi ruhta bunların böyle. Ben ruhtur. Şimdi ölen kişi tabuti konur, eline getirilir. Herle kalanacak. Dostlarına gelirler. İşte en zor onu o an böyle diyorlar. En zor böyle diyorlar. Tabuti yatayları da kendini görüyor böyle, böyle. Bakıyor ki diyorlar böyle. E, kefene, o da kefenek girmiş böyle. Pamuklanmış, yürüsü serpilmiş. Eline bakar. Allah Allah. Ya o kadar koştum yaparken böyle. Diyor. O kadar husaye koştum, şuna koştum, o koştum koşuşurdum mal mütedim bunları. Hep bunlar kalıyım şimdi bunlar böylece. ona. Ona tabii götürülüyor. Mezaraya götürülürken de oradaki yakınları bunu haber alıyorlar ölenin. Yak yani alıyorlar ölmüş ruhla birbirine. Ona görüşü birler tanışıyorlar, görüşüyorlar, topluyorlar. Hangileri Azapta olmayanlar mı diye? Azat olanlar o azabınla da baş başı böyle kimse gelmiyor Sırf baara fivan böyle yani fivan da indeme de ah şük pişmanlık edebilir azat olmayanlar sebepsiz böyle giderler gelirler Toplanıyorlar. Onlara haber geliyor ma fihan fihan ölmüş tandıkları tanıyorlar e, herkes ona bir tabi akriyarım var o tarafta böyle annesi vardır babası vardır ki işte kardeşleri vardır dostları vardır böyle onlar Toplamalar için medenanın başına gelmesini bekliyorlar. Şimdi buradaki de uğurluyorlar. Onlara karşılamaya geliyorlar. Karşılamaya geliyorlar, da uğurluyorlar. Ama yanına sokulamıyorlar. Evet, etrafında bekliyorlar. Neyi? Kabredeki soru bilsin. Hesap bilsin oradaki bakan mecbede. Kişi kabre konur, örtülü anda sahibi şimşek takar. Parıltı böyle, şimşek böyle, dağ kuşen böyle. Bir parıltı olur, bir nur kaplar, nur kaplar. iki melek, iki karşısına böyle. Ölen kışı Peygamber Altyazı M.S. buyuruyor yıkayanları görür. su dökeni görür. Yanına geleni görür. Kefeni saranı görür. Mevdana indireni görür. Hepsini görüyor böyle şey. duyuyor. O bizden daha keskin olan duyuşu, görüşü bizden fazla keskin oluyor hepsi bunları görüyor, hepsi duyuyorlar onları indiriliyor böyle mesela yatıldığı anda işte o zaman bir şok geçiyor ki şimdi, kim olsun da böyle hele ölüm, ani olursa ölüm ki bir hasta hiç çekmemiş, orayı bir ön hazırlıyorsa kimsenin, daha da zor böyle, onlara böyle ki bir de bakıyor kefen içerisinde mesela indiriliyor zaten tahta tabi diziliyor tab atılıyor. E insanlar, işi var herkese tabii acele ediyorlar takır takır. Hemen bir dua mod ederken verecek. gidiyor arkadan bakıyor bunlarırım bana. Ayetse işte, duyuyor, görmüyor. Bunlar vereceği. İşte pişman oluyor bana. Ya da ahiret vereceği. Eyvah ne yapacağım şimdi bana böyle? İşte iki melek geliyorlar. Kabir sorusu işine başlıyor bunda. Men rabbuke ve ma dinuke? ve men nebi yüke Rabbin kim? Kim Rabbin? Yaradan kimsenin? Kimi Rabb diye kulluk ettin? Hangi dini yaşadın? İnandın? peygamber kim? Nasıl cevap orada? Bir gün biri bana yola karşılaştı da bana şöyle şey dedi. Ne bir var dedi bana? Hayroldu? Sen bakalım. Elbette yapayım dedim. Bana şey yazar mısın? Ne yazar mısın bana? Karşıcılık soru cevap edersin bana. Ne yapacağım, ezberleyeceğim bunları böyle. Sonra ne olacak? Onu cevap, hemen cevap kurtayım oradan. Ne ki Mustafa Efendi? Şey nedir? Şey bunu ezberlesen, ezberledim. İlaamlar ezber geliyor. Beyinde hafıza hücre var, hücre hafıza. O hücre böyle. Oraya kaydı oluyor bunlar bire. Oraya kaydı oluyor bunlar böyle şey. Öldüğün zaman beyin de ölüyor, hücre ölüyor. Oraya gitti. Yani bir insan dünyada Allah'a cihan olsun, olsun. Bunlar hücre kalıyor bunlar. Beyin hücre kalıyor böyle. Ölümü Hücre de ölüyor. beyin ölümüne o da bitiyor. Bitti o da böyle. Ne kaldı geriye? Ruhsal hal makam. Ruhsal -makam. Yani iman, Allah sevgisi, ahiret sevgisi, imanı bunlar eğer ruhu işlerse ruhsal hale getirirse, ruh bunlara gelirse işte o zaman da cevap edilir. Cevapı sevip yani bir nevi rüyada görmeye de benzer ruhsal böyle şey. Ruh coşarsa, hatta kalba sığmam. Ben, ruh, böyle. ruh coştu mu? Ruh bir tadı aldı mı? Bu da insan tam görününce ama. Tam öylece. Geniş yaparsa da böylece. Hatta şey olabilirim. Mesela bir eğitim süpürgeçli fark ederim. Başka bir makine olabilir tabi böylece. Çalışıyor. Çalışıyor ama fişi takıldı ayıp takmadı ben de. Yani ana şey, hatta takılı böyle bir şey böylece. Evet, kalıbı çalışıyor ama gönlü orada böylece. İnsan da böyle olabilir. Nasıl olabilir insan böylece? Mesela birimizin, hanımı diyelim hastanın doğuma yatırıldı. Doğumda biraz da tehlikeli ama. da böyle. Yani durum böyle kritik. Hanım hasta, doğumu kaldıramaz. Böyle durumda kritik. Yani tehlikeli bir hala var. Hanım hastalığına yattı. Kişi i̇şte o gün de mesela kaldı. işte git tamam ne yapar? Aklı hep orada oldu. Hep, hep aklı telefon Devamlı göz önünde hep aklı orada böyle. Yani konuşurken bile konuşurken bile aklı yine orada. Aklı da oradan, Demek ki bir insanda böyle hanımını sevdiği kadar oldu. Allah sevse kişi böylece, Allah bağlansa, beden çalışırken de gününü hafalarla beraber olabilir böylece. Şey. İşte insan kahveye girer zaman ne olacak? Melekten soracak işlerim böyle. Rabbin kim? Ruh Allah diyelim şu an dünyada. Rüyasını Allah zik etmiş rüyasını böyle. Ne der Rabbim Allah? Hem Allah mutlaka. Yani ve cevabını verir. Sonra ne oluyor? Melek gidiyorlar. Melek seviniyorlar. Ehrim ve Hoş geldin bu alemde. Gidiyor melekler böylece. Bu kişi rahatsız, serbest. Şimdi. Serbest. Hemen geliyor yakınlar şimdi. Bildireceğim. Onlara toprak, tahta engel olmuyor onların ruhları o şeyler. Asıl ışınlar ışınlar var. var. Mesela hazır ışınlar böyle işini demirliği taşı değdi parçalanırlar. Işınlar böyle işe giriyor böylece. Ama görülmüyor bir şey böylece. O bir madde ama nasıl işte böyle. Ruh madde ötesi. Onun tabii çok daha güçlü böylece. Ruhlara da Böyle toprak madde engel olmuyor olarak. Karak olmuyorlar. Toplamlar için de ana baba. Yani, Sarmak, dolu hasret bu şekilde böylece. Hiç de unutmamak gerekiyor bu günlerinde muhtemelen böylece. Yani oraya gireceğiz. Oraya. Gireceğiz böylece. Tabi çalışmak da lazım. Ki peygamberler çalıştı. Sahabe çalıştılar. Cihad ettiler. Her iş yaptılar bunlar böylece. Her kolda, her dalda ...onlar yükselterek çalıştı bunlarda. Ama gönülleri... ...gönülleri... ...Allah'la dağırın gönülleri. İşte gönlümüzü Allah'a verebilirsek... gönlün nurlanma başlar. Nurlanma. Nurlanca gönül... ...gönül hafifler. Gönül rahatlar gönü böyle. Gönülle bir huzur gelir, genişlik gelir... ...bir sakinlik ruha gelir... ...bir tatminkarlık ruha gelir... İnsan başkalaşık insan başkalaştır. Allah Tevhid her şeyi çoğalma başta böyle. da böyle bir insanın namazda farklı namazdan mutan evvelde, farklı evvelde. Sizin bir şey bitireyim inşallah. Bediye mi de Bir de bir namazsız bir yerde ikimiz. Beşlidir başka yerde namaz kıldıyız. Bu namaz kılan kişi gerçekten namaz kıldan evvelde ve onun da kelamazını vermiyoruz tabi yanında namaz kılar böyle sanki nasıl çığlık dondurma yer yazın böyle şakur şu böyle eme eme eme eme böyle öyle namazı böyle böyle, namazı böyle o kadar böyle o, o kıraatı, o rükü o seycileri böyle doyamama doyumsuzluğu böyle tadını alala böyle öyle namaz kılıyor ben hep ona bakmamızı gittim böylece şey. selam verdi ağlama başladı Dedim hocam ama ben tam gençim Hacam dedim yalnız ne oldu hayrola Ahmet Bey dedi var Ahmet Bey dedi böyle sana veriyorum bir estramı alıyor ama onu göremiyorum dedi onu aldıyan acem ne kusurmazdı baktılar baktılar sana veriye es selamü aleyküm ve rahmetullah bu selam boşa gitmiyor Bana melek var ya ona bir selam bu melek şey melek bunu alıyor selamı var herkes selam melek alıyor müstera bak bunu duyuyor bu da böyle. selam duyuyor ama Ağlıyor. Acaba niye onu göremiyorum? Ne kusurum var diye. Yani namaza çok sırlar var muhteremler. Yani o şekil namaz. Namaz şekil değil. Namaz ibadet, dinin geri ruhsal bir anlamazı derece. İnşallah namazımızı inşallah daha yıkılmaya çalışalım muhteremler. İnşallah. Ve İslam'a hizmet böyle. Yani zeka deyince bunun dışında İslam için harcama. İslam için harcama. Yani din için harcama aldığında harcama. Harcama onlar. buna neye bunlara benzeyen onlar? Yere tohum atmaya benzeyen onlar. Yere tohum atılıyor. Tapu örtülüyor bir de böylece. Yani bilmeyen kişi bakar bu adam deli mi Üç val tohumu yere attı. Üstü örtü toprağa gitti kayboldu gitti bu geçsin o toprak buradaydı bellice ama ne oluyor zaman geliyor tuttum onlar Yok, tutarsa ama tutup ne oluyor onlar böylece? bir defa buradaydı kaç yüzene burday oluyor belki kaç boşak var ya İşte falan işte Allah'ın hacında bunu görmez ne bileyim tutarsa Allah kabul ederse kadın helalsa ilasıysa ben kişi böylece. Allah bu böyle, kabul etse ne oluyor yani mahşer gününde mahşer gününde. İngilizce mizanın başında, hesap işin sırası bizde değil mi Kalp böyle böyle, neden hanacır? Kalp boğazı tıkan böyle korkudan böyle, heyecandan böyle, eve tutulmuş böyle, göz önüne fırlıyor gözü böyle. Bütün iş o anda, bütün iş o anda, mizanda, hangisi araba sektiriyorlar. Heş orada. Tabi sıvı hafta da konuyor, nur şeklinde, sıvı da farklı farklı oluyor mesela. Kişi bir camide, bin kişi namaz kılmışlar, yüz kişi bin kişi, hepsi farklı ama böylece, değişiyor böylece. Ziyarete de bunun gibi mesela, herkes çalışır ama kadar farklı muhtemelen böyle, madde de böyle böylece. Şimdi ne oluyor bak, muhtemelen buradan böylece, mizanın başında, tabi sahabı da geliyor işte geliyor böylece, kul bakıyor böyle, oh, o da şu şey sevinirim böyle. Allah'ını da vermiş ya böyle, namaz kılmış, silahı vermiş, haz ziyaret etmiş, cancıya gitmiş, böyle, ne yapmışsa böyle, hep bunlar konuyor, konuyor, konuyor, konuyor. buna bir şey geliyor. Tabii günah da konuyor. Öyle bir şey olacak ki günah sevabı dengelecek şimdi. Tabii çok olacak. Hale. Günah sevabı dengelecek. Araf Araf. Bileceğin cennet cehennem kalacak bir şey hemen. Ortada kalacak. Tabii üzülüyor. Cennete giremeyecek. Ah pişman şimdi. Yani biraz daha bir şey yapsaydın ya. Biraz daha bir şey yapsaydın Biraz daha böyle yapsaydı. yeterli böylece. Ah! İşte bir şey, böyle şey. Bize ki kulum, merak etme, kulum merak etme. Senin daha sıra hatalar var mı kulum? Varsın daha Ne var ya kulum, sen filan zaman niyet ettin şu işi yapmaya. Ama yapamaman bir engel oldu. Yapacaklar mı böyle? Niyetine karşı sıra bakalım. Niyette dile bir ama. Yaparsa en aşam katı bak. Kalk bakalım. Kulumu sen niyet ettin? hacı gitmeye. Hz. Mevlamiyetin nafile mesela farzın dışında. Ama gidemedin. işte engel oldu bir şey oldu gidemedin ben. Niyetin gitmedi tamam mı? Kesin gitmedi böyle. Kulmaki had sevamını koymak ama şey. bir şey böyle. Buna koyunacak. Hatta muhtememler rüyadaki konuşur, rüyadaki konuşur, rüyada verecek. Bilecek ki Mevlam kulum, senin daha sevabın var. Sevabı ağır bastı ama. Tabi sevinçli. Uçak var. O kadar sevinçli böyle. Ya abi ne bir sevabın var? Kulumuz sen rüyan iki kez aması dedin. Geç rüyanda namaz kıldın Namaz kıldın Onunla koyun selam bakalım. Kulum rüyanda Fatih Eylem okudu rüyanda. Kulum rüyanda ömrüne gittin. Kulum rüyanda şunu yaptın. Nakıya bakalım bunlara bakalım. Elhamdülillah, elhamdülillah rahmetten bol muhteremler verecek. Bol muhterem Mevlamız'a verecek. Ee, yine şükür olsun ki böyle Mevlamız var Muhterem Eylem. Ona kulluk etmek yani ona yönelmek bela ona bunu yemek bela o itaat etmek bela bek ona belamıza onunla çalışmak ben hep nasip etsin hepsini inşallah ilahe tarafia